Evet, değerli Kardeşlerim, Geçen hafta Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlamalıyız? Ee, Kur'an-ı Kerim'i anlamamızdaki maksat nedir? Ee, Kur'an-ı Kerim'in hayatımızdaki önemi e, nedir? Dünya ve ahiretik olarak bize sunmuş olduğu fayda nedir? Bunlarla ilgili bir konuşma yapmıştık. Ee, daha sonra ki haftada Fatiha Suresi'nden başlayacağımızı söylemiştik. Şimdi Fatiha Suresi'nden başlayacağız inşallah. Evet. Fatiha Suresi değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in girişinde, başında bulunur. Ancak iniş sırası beşinci suredir. Esasen beşinci sırada inmiştir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki sureler diziliş bakımından alınır. İniş sırasına göre değil. Daha sonra peygamberimizin tavsiyesiyle, emriyle bu tertip yapılmış. Biliyorsunuz peygamberimiz zamanında Kur'an-ı Kerim bir mushaf halinde değildi. Bir kitap halinde değildi. Kur'an-ı Kerim ceylan derileri, kemikler, taşlar, levhalar işte bir takım o günkü şartlarda kullanılan bir takım üzerine işte yazılabilecek araç ve gereçler üzerine yazılıydı. Ve bunlar Hz. Ayşe'nin odasında saklı durumdaydı. Bir şekilde, bir kenarda yığılmıştı yani. Bir, düşünün artık içinde birçok malzeme var. Bu malzemeler Kur'an-ı Kerim oluşturuyor. Böyle bir durumdaydı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim, e, Hazreti Ebu Bekir zamanında tek kitap haline getirildi. Daha sonra Hazreti Ömer zamanında da Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Yani o gün Kur'an-ı Kerim'den e, altı nusha çoğaltılmak suretiyle İslam başkentlerine birer nusha gönderildi. Kur'an-ı Kerim'in bir kitapta toplanma zarureti e, o zamanlar şehit edilen hafızlar sonra oldu. Biliyorsunuz işte münafıklar Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'den hafız istediler. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için. Peygamberimiz de onlara 70 tane hafız gönderdi. Ama onlar pusu kurarak bu hafızları yolda katlettiler. Ee, ve bu hafızlar orada katledildi. Bir başka gazvede 10 tane hafız katledildi. Hafızlar katledilince e, Kur'an'ın e, hıfız yoluyla, ezberleme yoluyla insandan insana, ümmetlerden ümmetlere aktarılma e, durumu düşünülürken, bu durum sekteye uğradı o zaman. Dolayısıyla Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'e gelerek, Kur'an-ı Kerim elimizden kaybolabilir. O yüzden, Kur'an-ı Kerim'i akıllarda korumamız, insanların, Müslümanların beyninde muhafaza etmemiz zor olabilir. E, dolayısıyla, bu Kur'an-ı Kerim'i bir mushafta toplayalım diye tavsiyede bulundu. Hazreti Ebu Bekir ilk önce karşı geldi. Allah'ın Resulü'nün yapmadığı bir şeyi ben yapmam dedi. Ancak Hazreti Ömer ona mantık mantıki deliller sunduktan sonra bak işte tamam da hafızlar öldürülüyor. Düşün şu anda elimizdeki hafızlar azaldı. Bütün hafızlar öldürülmüş olsa. Bu Kur'an'ın kerimi biz nasıl muhafaza edebileceğiz sorusu karşısında e, Hz. Ebu Bekir razı oldu ve Kur'an-ı Kerim'i bir musabda topladılar. Daha sonra e, tabii ki önceden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem surelerin dizilişini iniş sırasına göre değil, işte belli bir tertibe göre yapmıştı. Mesela bazen surelerden birkaç ayet iner. Sonra birkaç ayet başka bir zaman inince Peygamberimiz vahiy katiplerine bu inen ayetleri şu sureye koyun. Şu inen ayetleri de şu sureye koyun. Diye söyler idi. Peygamberimizin emir ve tavsiyeleri doğrusunda Kur'an-ı Kerim'deki Musaftaki sureler dizilmiştir. Ee, ancak dediğim gibi Fatiha suresi esasen iniş sırasına göre inen 5. suredir. Kur'an-ı Kerim'de birinci sayfaya konmuştur. Bunun sebebi başta peygamberimizin tavsiyesi ve ikinci olarak da Fatiha suresi çok önemli bir suredir. Çok önemli manalar içermektedir. Fatiha suresi, bir insanın kulluğunu, nasıl kul olması gerektiğini, Rabbi ile diyaloğunu içeren, gösteren bir suredir. Fatiha suresi, tevhidi belirleyen bir suredir. Fatiha suresi, kulun şirkten, Allah'a ortak koşmadan, Nasıl uzaklaşabileceğini gösteren, onun yollarını yordamını gösteren bir suredir. Fatiha suresi esasen Allah'ın razı olacağı bir kul nasıl olur? Bir e, kuldan Allah hangi şartlarda, hangi durumda razı olur? O kul hangi efrafı, vasfı, meziyeti, özellikleri bünyesinde bulundurursa veya iç alemi, kalbi ve beyinde, beyin dağarcığında bulundurursa, Allah ondan razı olur, onu kul olarak kabul eder ve hem dünyada hem ahirette onu mükafatlandırma yoluna gider. Nasıl Allah'ın gözde bir kulu olunabilir? Bunun şifrelerini içerdiğinden dolayı Fatih'e Suresi Kur'an-ı Kerim'in başına konmuş ve kendisine Fatiha-Til Kitap manasında kitabın açanı veya kitabın Kapısı kitabın ilki manasında Fatihatel Kitap, işte kitabı açan, kitabın mukaddemesi manasında bir isim de verilmiştir değerli kardeşler. Yine değişik isimleri de var tabii Fatiha suresinin değişik isimleri de var. Ancak biz şimdilik bu malumatlarla yetinelim daha çok ayetlerin manasıyla biraz haşi neşir olalım inşallah. Euzü billahi mine şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Euzü değerli kardeşler e, Allah'a sığınmak için yaptığımız bir duadır. Euzü billahi Kovulmuş, taşlanmış, Allah'ın huzurundan e, indinden kovulmuş e, şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım manasında bir e, duadır. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Fe izâ karâ'tel Kur'âne feste'iz billâh. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda da ey e, Resulüm, e, Allah'a sığın. Allah'a sığın. Feste'iz billah, Allah'a sığın. Yani bu e, Allah'ın bir emri peygamberine. Dolayısıyla bize de Allah'ın bir emri. Mü'min Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında eûzu billahi mine şeytanirracim der. Bunu demek e, sünnettir. Farz değildir, sünnettir. Yani bir insan eûzu billahi mine racim" demeden Kur'an-ı Kerim okumuş olsa bu, e, buna e, azarlayıcı bir uslup ile, suçlayıcı bir uslu bile yaklaşmak ve bunu sen Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bak, Kur'an-ı Kerim okulun Euzubillahimineşşeytanirracim demedin diye e, onu bir yerde azarlamak veya suçlu görmek doğru değil. Çünkü e, hüküm olarak sünnettir. Hüküm olarak sünnettir. E, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an okuduğun zaman ey Resulüm Allah'a sığın. Feslaizbillah'tan kasıt, buradaki talep Buradaki emir, tavsiye niteliğinde bir emirdir, kesin talep değildir diye ülemalar bir çözümleme yapmışlardır. Yani bir açıklamaya gitmişlerdir bu ayet-i Bu ayet-i kerimeden e, yola çıkarak اعوذ billahi من الشيطان الرجم sünnet olduğunu söylemişlerdir. Tabi sünnet derken e, bunları da açıklayalım. Belki aramızda hani, sünnet ne demek? Onu da belki bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Sünnet Değerli kardeşler, yol yordam demektir sünnet. Yani bir şey sünnet dediğimiz zaman bu şu demektir. Bu yoldan peygamber gitti. Bu yoldan, bu yolda peygamberin izi var. Bu yaptığın işte peygamberin ee, tasliği var. Tavsiyesi var. Onun bu konuda bir örnekliği var. Demektir. Sünnet budur. Peki sünnet bağlayıcı mıdır? Bir insan sünneti terk ettiğinde günahkar olur mu? El cevap günahkar olmaz. Sünnet bağlayıcı değildir. Çünkü neden bağlayıcı değildir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübâhen, menduben yani istihbaben yaptığı işler bunlar. Yani iyi görüp yaptığı işler. Bu ee, nafile olsun diye yaptığı işler. Yani Allah'ın bu konuda kesin bir emri yok. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulluk yolunda fazla bir takım ibadetleri yapıyor, bir takım itaatları yapıyor. Biz bunlara sünnet diyoruz. Sünnetin hadis literatüründeki mana şeyi tarifi Peygamberimizin söz, fiil tavsiyeleridir denir. Peygamberimizin söz, fiil, tavsiye ve takrirleridir denir. Söz yani, peygamberin sözü. Tale sözün ağzından çıkan sözün içerdiği talep, içerdiği tavsiye, içerdiği emir neyse efendim e tavsiyeler bunlar sünnettir. Takrir dediğimiz, peygamberimiz bir yerde bir, bir şey yaparken görüyor, onun yanından geçerek ona hiçbir şey söylemiyor. Yani sen bunu niye yapıyorsun? Bu haramdır. Bunu yapma." demiyor. Yanından geçiyor. Onu görüyor. Bir şey yani bir şey demiyor. Demek ki o inkar edilmesi gereken bir günah değildi ki onu yapmadı. O da sünnet oluyor. O da peygamberimiz. Efendim, fiil peygamberimiz hiç konuşmuyor ama bir iş yapıyor. Bir eylem gerçekleştiriyor. İşte o da sünnettir. Şimdi ama bunların bütün peygamberimizin fiilleri, sözleri tavsiyeleri, takrirleri, takrirleri e, mendup manasında nafile manasındaki bir sünnet midir? El cevap değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı emirleri vardır ki, taleptir. O emri yerine getirmek lazım. O emre muhalefet eden günahkar olur. asi olur. Tıpkı Allah'ın emri gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir emir buyurur. O emre itaat etmeyen günahkar olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir fiil yapar. O fiilin gereğini yerine getirmeyen de eğer talep manasında bir fiilse bu günahkar olur. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken onu gördük. Nasıl abdest aldığını gördük. Ee, daha sonra peygamber böyle abdest aldı ama ben de başka türlü alacağım deme lüksümüz yok peygamberimiz belki gel buraya abdest böyle alınır bak şöyle önce elini yıkayacaksın sonra ağzına burnuna su vereceksin sonra yüzünü yıkayacaksın diye söylememiş olabilir ama sen onu izliyorsun orada abdest alıyor veya namaz kılıyor bunu gördüğümüz zaman peygamberimizin illaki de sözler olarak bunu ifade etmesine gerek yok Gördüğümüz zaman bunu, he, diyeceğiz ki bu böyle yapılır. Bu böyle yapılır, bu böyledir. Yani hiç kimse, efendim, ee, işte dizlerini yıkayarak veya işte göğsünü yıkayarak abdest alamaz yani. Abdest alma bir şekli var. Peygamber fiili olarak bunu göstermiştir. Ve bunu yerine getirmek lazım. Yani demek istemeye çalıştığım şu. Peygamberimizin bazı fiilleri, bazı sözleri, bizden talep manasındadır. Bazı fiilleri, bazı sözleri de Nehi manası. Nehi demek yani bir şeyi yasaklamak demek. Yasaklama manası içeriyor. Dolayısıyla bunları da ayırmak lazım. Her fiil, her söz farklı farklı anlamlara gelebilir. Bazıları kesin istek, talep bazıları nehi, bazıları tavsiye niteliğindedir. Esasen bu özetlediğim şey Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içinde geçerlidir. allah Teala'nın indirmiş olduğu ayetlerde de Böyle e, şeyler vardır. Bazıları emirdir. Emir orada talep abi senden bir fiil yapman, yapmanı ister. Örneğin, eee akimu's salate namazı kılın der. Burada emir kesindir. Namaz kılman lazım. Kılmazsan e, günahkar olursun yani. Ve atu'z zekate zekatı ver zekatı verin diyor Allah Teala. Zekatı vermen lazım. Efendim. Ama mesela kunu ma's sadikin diyor başka bir yerde. Yani e, daima Doğru olanlarla beraber arkadaşlık yapın diyor. E bu da bu nedir? Ya bu da e, bir yerde tavsiyedir. Yani bir insan diyelim ki biraz e, hatalı günahkar bir insanla arkadaşlık etse, e, bir saatliğine günahkar olmaz. E, çünkü o insan evet o saatlerde belki günah işlemediyse ondan yol arkadaşlığı yaptın veya bir yere gittin gezdin neyse yani. Bu günah değildir. Yani demek istediğim şey şu. Bazı e, emirler e, talep manasındadır. Bazı emirler e, nehi manasındadır. Yasaklama manasındadır. Bunları da ülema e, iyice anlar ve bize izah eder. Yani Kur'an-ı Kerim'i her okuyan kişi açıp da buradaki emir talep manasındadır. Şuradaki e, mendupluk manasındadır. Şuradaki tavsiye manasındadır diye Ayırım yapamayabilir. Herkes de bu ilim olmayabilir. Dolayısıyla ülema, e, ya bırakılması lazım bu alanlar. Şuradaki ayetin manası, şuradaki emir hangi manaya gelmektedir diye. Ülema burada bizlere açıklayıcı bir şekilde yardımcı olacaktır. Şimdi bütün bu açıklamaları ne yaptım? Aslında e, tabii ki ben sizin e, yani ilmi seviyenizi bilmiyorum o yüzden yaptım. En azından bir temel oluşsun diye. Çünkü sohbetimiz esnasında e, talep, emir, e, mendup, mübah, müstehab e, türü terimleri kullanacağız. Bunlar Arapça terimler ve bizim fıkıh dilimizde tamamen yerleşmiş terimler. Ancak belki herkes bu terimlere aşina olmamış olabilir. Çünkü biz bunun ilmini almıyoruz. İlmini alanlar bile bilmiyor bunu mesela. nedir Yıllarca ilmini alan bile bugün sorsan icabında hani İbam Hatif bir mezunu bir gence sorsan desen ki nedir kardeşim menduk nedir? Efendim mübah tarifini yap, emirin tarifini yap, Nehin tarifini yap yapamayabilir. Hatta %99'u diyelim ki yapamaz. O yüzden bir, bir temel oluşturma açısından bunlar da şöyle kulağımızın kenarında kalsın diye e, bu açıklamalarda bulunuyoruz ki tefsir yaparken bunları e, zaman zaman kullanacağız, haberimiz olsun bize yardımcı olacak bu bilgiler, bu temel bilgiler bize lazım. Evet, dedik ki, e Bismillah, İbn Şeytanuracim, Bismillahirrahmanirrahim. E, demek müstehaptır, sünnettir. Kur'an Kerim okurken veya bir işe başlarken de aynı şekilde, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim ne demek? O da bildiğiniz gibi, Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla demek. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla bir işe, e, o işe hangi iş ise artık başlarım diyoruz. Bunu defalarca sohbetlerimize dile getirdik ama belki buradaki arkadaşlarımız belki zaman zaman olmayabilirler. Bizim camide falan bu vesmenin manası ile ilgili çok sohbetlerimiz oldu. Fatiha ile ilgili de oldu. Belki hatırlayanlarımız olabilir. Ee, ama kısaca hemen e, belirtmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla e, başlarım diyoruz. Onun adı yani diyorsunuz diyoruz. Şimdi aslında buradan kastımız Allah'ın adını e, sadece sözler olarak anmak değil. Biz sadece ya Allah senin adınla bir işe başlarım derken bunu sadece Allah'ın adını anmak için yaparsak maksat bu değil. Maksat bu değil. Maksat ne? Maksat şu. Allah'ın şu işe başlıyorum ama sen yanımda ol. Hata ettiğimde düzelt. Yardıma muhtacı olduğumda derhal yardımıma koş. Aziyet içerisinde olduğumda sen beni güçlendir. Ayağım kaydığında sen beni düzelt. Yanlış bir yöne sapacaksam sen beni doğru, yola, doğru yöne ilet. Günaha sapacaksam sen beni aman sevaba doğruya saptır. Yanımda ol. Beni gözet. Ben her zaman hata yapabilecek bir insanım, bir beşerim. O tarafa da akarım, bu tarafa da akarım. Nefsim var, ona sahip çıkamayabilirim. Bazen yol ayrımına geldiğimde senin razı olmadığın yola doğru sapabilirim. Bende bu temayül, bu akış var. Nefsimin arzularına karşı bir zafiyetim var. Sen orada olursan, yanımda olursan sen bana yardım edersin ve beni Tutar doğruya iletirsin e, demektir bu esasen. Bismillahirrahmanirrahim'in manası budur. Belki biz bunu hani arabayı çalıştırırken konta Bismillahirrahmanirrahim diye bunları hissediyoruz aslında. Diyoruz ki hani Bismillah açalım ne olur ne olmaz Allah zor bir anımızda yardımcı olur bize düşünceleriyle konta işte açarken. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şimdi demek ki bu bilinç altında esasen Bismillahirrahmanirrahim demeden kastımızın Allah'tan yardım dilemek olduğunu bilinç altında biz biliyoruz. Ama bunu izah edemeyebiliriz. Hani belki tam olarak bunu izhar edemeyebiliriz. Ama bilinç altında Bismillahirrahmanirrahim'den kasıt Allah'tan yardım istemek olduğu vardır. Biz Allah'tan yardım istiyoruz. Niçin? Ee, nasıl yardım istiyoruz? Şunu diyoruz, Allah'ım senin adını anarak bu işe başlıyorum ve şimdi andım bir saat sonra, bir dakika sonra, bir saniye sonra unutacak da değilim. Senin adını andım ve unutmamak için andım. Andığım işe başlarken yanımda ol, işimin başında, başlangıç noktasında sen ol ve bu işi başarabilmem için de sen daima bana yardımcı ol ve daima beni gör, gö, gözet. Ve daima bana yardım et. Beni yardımından uzaklaştırma diye bir temenni de, bir niyazda, bir sığınmada bulunuyoruz. Şimdi o zaman Bismillahirrahmanirrahim sürekli bir kulluk bilincidir. Bismillahirrahmanirrahim Sürekli bir sığınmadır, sürekli bir e, zikirdir, anmadır ve sürekli bir e, yardım istemedir, istigasedir. Bismillahirrahmanirrahim budur. O yüzden bazı insanlar, fark edersiniz toplum içerisinde, e, şu kapıdan çıkarken e, böyle işte İzvan Dott gibi bir adam karşısına çıksa, Tövbe Bismillahirrahmanirrahim evet. der. Neden? Neden? Yani korkunç bir manzara karşı karşıya geldi ve ne olduğunu bilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın yanımda ol Yani kurtar beni demek bu. Allah sığınmak bu bir yerde. Yani senin şerrinden Allah sığınırım. Sen nesin ya? Yani? İnsinsin, Der gibi o anda, o çok çok esnasında böyle bir sığınmayı demek ki ha korku esnasında Bismillahirrahmanirrahim deyin diye bir hadis-i şerif yok. Ancak insan tabii haliyle bunu kendi bulmuş. Kendi insan biliyor. Zor durumda kime sığınacağını, kimden yardım isteyeceğini insan fıtriyi olarak biliyor. O yüzden mesela Peygamber e, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de e, de söylediği gibi, onlar işte denizin ortasında dalgalarla boğulsalar, helak olacak duruma gelseler derler ki e, ve sadece sadece Allah'a sığınırlar. Sadece Allah'a sığınırlar. Kariye çıktıklarında ise o sığınışlarını unuturlar. Çünkü artık ihtiyaçları yok gibi düşünürler. E, bu böyledir. Demek ki kafirler bile çok zor bir anda, çok zor bir anda fıtri olarak Allah'a sığınıyorlar. Fıtri olarak. Mesela buna örnek olarak kimi verebiliriz? Firavunu verebiliriz. İkinci Ramses mesela değil mi? İkinci Ramses. Musa asasını kız denize vurdu, kız deniz ikiye ayrıldı. Musa ve ona inananlar oradan geçer geçtiler. Firavun bu durumdan ibret almadı, ders almadı. Çok o zamanlarda çok sihir meşhurdu ya. Sihir meşhur olduğundan dolayı Musa galiba kızıl denize sihir yaptı diye düşündü. Ve madem ki hazır açılmışken biz de peşine koşalım dedi. Tam yolun ortasına gelince dalgalar kapanmaya başlayınca durumu anladı Firavun. Dedi Amin Rabbi Musa. Bu Musa bir Rab diyordu ya. Ben ona iman ettim o kimse dedi. O kimse ben ona iman ettim ve ona sığındım. O beni yani ondan beni kurtarsın dedi o. Ama bu yakarış ona fayda vermedi. Çok çünkü e, bunu zor anda yaptı. Bunu isteyerek yapmadı aslında. Bunu menfaatçılık için yaptı. Bunu kur, o anda kurtulmak için yaptı. Belki Allah onun o sığınmasını kabul etseydi, tekrar denizi açsaydı. O tarafa çıktığında diyecekti ki Onun gibi ben de sihir yaptım. Bir şey olmadı. Bak geçtim. Buna, bu sihir yaptı. Ben de sihir yaptım. Buna inanmayın. Sahtekar bu Musa diyecekti mesela. Karşıya geçseydi. Ama denizin ortasında boğulurken, dalgalarla boğuşurken e, durumun ciddiyetini anladı ve Musa'nın Rabbine iman ettiğini ve ondan e, kurtulma dilediğini e, ve söyledi. Hatta secde etti suyun içerisinde. Yani denizin o, o, o dibinde secde etti yani. Hatta bu secde e, etmiş haliyle bulundu bu İkinci Ramses. Yani secde etmiş haliyle bulundu. Şimdi ee, demek ki insan fıtri bir eğilim olarak zor şartlarda, zor durumlarda Allah'a sığınıyor. Bismillah Allah'a sığınmak. Eûzubillahimineşşeytanirracim Allah'a sığınmak. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a sığınmak. Demek ki kulun Allah'a sığınması çok büyük bir kulluk alametidir. Sığınmak. Çok büyük bir kulluk alameti. Sığınmak. Örneğin, hepiniz babasınız. Çocuğunuz zor anda geldi, baba beni kurtar dedi, yapıştı sana. Sen de evladım, canım, ciğerim elbette kendimi feda ederim, seni kurtarırım dedin, atıldın Artık onun hangi tehlike varsa işte orada. Belki aslan, belki kaplan, belki başka bir şey, belki bir yangın, belki bir... Ama atılıyorsun. Çünkü o, o senin bir canın ciğerin. Onun için fedakalık yapıyorsun. Peki. Eğer siz onun babası olduğunuz halde zor durumdayken deseydi ki yoldan geçen birine Amca beni kurtar. Babası orada duruyor. Yani baba beni kurtar demiyordu. Amca beni kurtar diyor. Dışarıdan oradan geçen bir. Yani babası da yardım edebilir. Daha da güçlü, daha da olaya yakın. Duruma yakın ve onu kurtarabilir. Buna rağmen tutuyor yoldan geçen tanımadığı birine veya bir kediye, bir köpeğe köpek beni kurtar diyor. Kedi kedi beni kurtar diyor kedi. Kurtaramaz ki. Ama tutuyor senin çocuk diyor ki kedi beni ku ey kedi beni kurtar diyor. Ne dersin onda? Ya dersin benim çocuk kafayı mı yedi? Gitti kime sığındı? Kimden yardım istiyor? Ben buradayken benden yardım istemiyor. Allah Allah. Ya bu kafayı yedi ya da bu beni sevmiyor. Diyor ki senden yardım dileyeceğime giderim bu kimden yardım dilerim manasına getiriyor. Ne kadar ağır gelir insana değil mi bu? Böyle bir şey. Yani eğer oğlum sen bunu bilinçli olarak yaptıysan ben de seni evlattan siliyorum dersin ya. O kadar kızarsın ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya. Ben senin babanım, benden yardım istemiyorsun. Gidiyorsun orada alakası insandan, alakası bir nesneden, bir varlıktan, bir canlıdan, cansızdan neyse. Yardım istiyorsun dersin, kırılırsın. Bu örneği niye verdim? Teşbih için verdim. Rabbimiz de böyledir. Rabbimizden yardım isteyecek iken, ona sığınmamız gerekirken, suttu alakasız bir varlıktan yardım istediğimizde Rabbimiz tabii ki üzülüyor. Tabii ki kızıyor bazen. Tabii ki ya niye böyle yaptın diyor. Bak bunu yaparsan ben de yani sen beni Rabb olarak tanımıyorsan, beni kurtarıcı olarak tanımıyorsan, beni her şeye kadir olarak bilmiyorsan tanımıyorsan ben de seni kulluktan reddediyorum diyebilir. Değmez mi? O yüzden sığınmak çok önemli. Sığınmak çok önemli. O yüzden bakınız, Eûz derken sığınıyoruz, Bismillah derken sığınıyoruz. Bismillah, o zaman bundan sonra bu mefhumları biraz daha değiştirelim. Bismillah sadece Allah'ın adını anıp da yola devam etmek değil yani. Bismillah demek Allah'ın sürekli yanımda ol. Ne zaman aciz duruma düşersem, ne zaman yanılırsam, ne zaman bir tehlikeli bir duruma düşersem daima yanımda ol. Beni benden önce hisset. Benim ihtiyacı bu. Benden önce hisset. Bana gelecek olan tehlikeleri benden önce sen biliyorsun. Daha gelmeden sen onu, onu engelle diye bir yalvarıştır, bir yakarıştır, bir niyazdır, bir sığınmadır. Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden e, böyle anlayacağız biz besmeleyi. Onu eksik etmeyeceğiz. Bazıları şöyle diyor. Ya Peygamberimiz demiş ki besmeleyle başlamayan her iş yarımdır, güdüktür, başarısız olur, başarısız olmaya mahkum olur demiş. Ha, o yüzden bir besmele çekelim ya ne olacak işte. Yani derse yanlış der. Böyle değil. Ya bu Allah bizden istiyormuş bunu biz de böyle ağzımızdan söyleyelim. Ya böyle değil. Bütün ibadetleri bu şekilde anladığımızdan dolayı yapmıyoruz ha. Bir yani mükellefiyet, bir teklifiyet, bir ağırlık, bir yük, bir sorumluluk, bir yapmamız gereken Allah'ın bir iradenin, yüksek bir iradenin, yüksek bir gücün, bizi yaratan gücün bizden zorla istediği böyle illa yapın, yapmazsan seni yakarım, mahvederim, perişan ederim tehdidiyle bize zorla yaptırdığı bir iş olarak ibadetleri algıladığımızdan dolayı ibadetleri yapmıyoruz. Diyoruz yani. Böyle algılıyoruz. Namazı böyle algılıyoruz. İşte var algılayanlar bu şekilde. Orucu böyle algılıyoruz. O yüzden çıkıyor mesela. Adam oruç tutmuyor. niye tutmuyorsun kardeşim? Ya diyor. Manasız geliyor bana diyor. Diyenler var. Müslüman adı Müslüman. Allah diyor. Benim aç kamımı niye istiyor ya diyor. Böyle bir şey oldu yani. Su var, yemek var, içmek var. Allah diyor ki aç namı. Yani böyle bir Allah diyor. Şimdi nasıl? Ha, bak bak bak. Öyle söylüyor ya Müslüman çocuğu. Müslüman evladım. Belki duymuşsunuzdur. Ben duydum. Bu tür insanlar. Söylüyorlar. Namaz. Niye kılmıyorsun diye sordun. Ya diyor ki Ya niye kılayım diyor ya. işim var, gücüm var. Gideceksin. Abdest alacaksın. Efendim 15 on dakikanı. Hatta bazılar diyor camiye git. Camiye yarım saat gidiyor ya kardeşim. Yürü oraya git üstünün icabında temizle falan. Bir sürü sıkıntı uğraş. Ne gerek var kardeşim? Yani işim var, gücüm var. Çocuk çocuk evde aç ya. mı uğraşacağım. Günde beş vakit yarımşar saatten iki saat yapar ya. Sonra olur mu? Uykum böleceğim, kalkacağım. Ben erken uyumalıyım ki sabahleyin dinç kalkmalıyım ki çalışayım ya. Evde hanım ekmek istiyor, aç istiyor. Çalışmam lazım. Düşünceleriyle ibadetler bırakılıyor. Bu gözle bakılıyor. Halbuki öyle değil aslında. Biz es bugün bir insan orucu bırakıyorsa bu bakış açısına sahip olduğundan dolayı bırakıyor. Namazı bırakıyorsa bunu ve buna benzer bir bakış açısına sahip olduğundan dolayı bırakıyor. Halbuki bakış açılarını değiştirdiğimiz zaman işler artık bir zevke dönüşüyor. İşler artık bir ihtiyacı dönüşüyor. Bakınız bugün bir işen bir insan dünyada işe gelebilmek için... E yalvarır, yakarır, oraya gider, buraya gider, o aranı arar, bunu arar, aman lütfen beni işe alın. Hatta rüşvet teklif eder. Sizden en onu işte bu kadar rüşvetiyle, şunla, bunla yalvarıp yakarmasıyla işe kabul ederseniz gelir kapanır, elinizi ayağınızı öper ya. Çok büyük bir iş, eğri gettim Alt tarafı sen çalışan adam senin sırtından para kazanacak ya. Sen de efendim asgari ücretten çalışacaksın işte orada ya. Adama kazandıracaksın, on sen kendin alacaksın, belki bir. Bunun için bile adamın elini ayağına kapanıyorsun. Neden? Çünkü biliyorsun ki almış olduğun bu maaşla bir kere muhanehte muhtaç olmayacaksın. Ee, zaruri ihtiyaçlarını gidereceksin yeme, içme, barınma gibi. Çoluna çocuğuna bakacaksın. Toplumda bir seviyen, bir onurun, bir kıymetin, bir değerin olacak. İnsanlar adam hesabını alacak. Yoksa almıyorlar bütün bunlar buna bağlı. Dolayısıyla bunları kazandığını bildiğinden dolayı orada o işe kabul edilmen senin için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir iyilik. Ve seni işe kabul eden o insan neredeyse görsen böyle önünde hürmet ediyorsun, teşekkür sunuyorsun, Allah sana razı olsun, sen beni işe aldın falan diyorsun. İyiliğini unutmuyorsun mesela. Böyle bir durum. Bunun sebebi şu. Bir menfaat var. O menfaatı, peşin menfaatı görüyorsun karşında. Onu, e, o menfaatı ele geçirmen için e, gerekli şartlar senin için hazırlandığı için bu şartları hazırlayanlara müteşekkir kalıyorsun. Seviniyorsun. Şimdi bir insan bilse ki dünyada kendisini rızıklandıran Allah. Rızkı veren Allah. Onu var eden Allah. Onu yaşatan Allah. Havasını veren Allah. Suyunu veren Allah. Nefesini veren Allah. Güneşini veren Allah. Her şeyini veren Allah. Dünyada. Hatta kalbinde olan mutluluk nimetini veren Allah. Aklını çalıştıran, beynini çalıştıran Allah. Dilini çalıştıran Allah. Gözüne görme duyusunu veren, kulağına içme duyusunu veren Allah. Her şey Allah. Sonra bir de Belli bir zaman sonra bir de ahiret var. Ahirette de cennet, cehennem var. Bu cennette de o kadar nimetler var ki oraya giren daha artık çıkmıyor. Çıkmak da istemiyor. Acep nimetler var. E öbür tarafta cehennem var. Çok tehlikeli. Bütün bunları insan benim şu dünya, şu bardaktaki suyu gördüğüm gibi görmüş olsa o ibadetlere öyle bir iştiyakla sarılır ki Dersin ki bu insan mecnun dersin ya. Mecnun, deli dersin. O yüzden sahabe ahireti benim şu bardaktaki suyu gördüğüm gibi gördüğünden dolayı ahirete olan inancım benim bu suyu görmeme gördüğümden, görmemdeki inanç gibi sağlam ve yakın bir ilimle olduğundan dolayı işi, gücü bırakıp cihada çıkmışlardı. Yaklaşık yüz bin sahabe bakın bugün Medine'ye gidin, Mekke'ye gidin. Bu sahabelerin belki oralarda yüzde onu metfundur. Yüzde onu. Yüzde doksanı dışarıdadır. Gelmiş Ebu Musa, işte ee, ne var? Sehati, e, e, Ebu, Ebu Eyyub El Ensari İstanbul'da sahabe Ondan sonra Şam'da, Şam'da. Gidiyorsun şeye Kafkaslara Azerbaycan'a Gidiyorsun efendim Afrika ülkelerine Var, var ya mı? İstanbul'da bir sürü var İspanya'da Anadolu'da var İspanya'da var değil mi? Tarık bin Ziyad mesela değil mi? Yani, bakıyorsunuz işi gücü bırakmışlar, İslam'ı yaymak için canlarıyla, mallarıyla savaşmışlar, İslam'ın davet, İslam'a davetmek için uğraşmışlar. Bunlar deliler gibi yollara süren neydi? Bu inanç işte, bu inanç. Dünyadaki nimetleri, dünyadaki menfaatleri gördüğümüz ve inandığımız gibi onlar ahirete inanıyorlardı. O yüzden işleri farklıydı bizden. Biz o yüzden onları görsek deli deriz, onlar bizi görse Bizi deli derler, çünkü <gülüyor> bizler bu konuda çok gevşeyiz. Onlar gerçekten bu konuda çok sıkıydılar. Bir örnek vereyim mesela, konumuz o değil ama. Sahabelerden bir tanesi, 3-4 tane hurması var cebinde, başka bir şey yok. Atının üzerinde cenk yapıyor, gazveye çıkmış. Kafirlerle savaşıyor. Tabi acıkmış. Hurma yiyeyim bir tane. Hurma. 61-2 Kalmış 3 tane elinde hurma. Karnı aç yiyecek. Ve diyor ki hurmaları şöyle atıyor. Sizi yemeye vaktim yok diyor. Ve düşman ordusunun içine dalıyor savaşıyor. Şehit olana kadar savaşıyor. Bu delilik değil mi Allah aşkına? Bu bu bir tuhaf bir şey. Bu anla, anlayamayacağımız bir şey bu. Yani ya kardeşim karnın aç yani üç tane vurma. Zaten açlık var. Kim bir şey yok kim kimsede. Şu üç hurmayı da ye de. Ondan sonra savaş yapacaksan yap. Hurmaları atıyor ya, bizi yemeye vaktim yok diyor. Ne gördü acaba bu sahabe? Hurmaları attı. Ondan sonra cenk yaptı. Ve şehit olurken Füstü Rabbül Kabe diye yemin etti. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım dedi. Tam ölürken. Ne gördü, ne kazandı? Füstü Rabbül Kabe. Füstü Rabbül Kabe diye nidada bulunuyordu sahabe. Ne gördü acaba? İşte onun gördüğünü bizler görsek acaba böyle mi oluruz? Onun gördüğünü bizler görebilsek bizim camimiz boş mu olur? Demek ki her şey görmekle ilgili, düşünmekle ilgili, ikna olmakla ilgili, bilinçle ilgili, şuurla ilgili. Hep onu söylüyor. O örnekleri niye verdim? E, demek ki eğer bizlerde ibadet manasında bir gevşeklik varsa, gayret, çalışkanlık, azim manasında bir gevşeklik var ise, bu bizden kaynaklanan bir durumdan dolayıdır. Allah'ın nimetleri eksiksiz olarak gelmektedir ancak o nimetleri takdir edip o nimetlere şükretme bilincinin o erkekliğin o insaniyetin o onurluluğun bizde eksik olmasından dolayı bizde bir ne var? Nankörlük var. Bilmeme var. Bilmezlikten gelme var. Böyle bir şey. Ee, o yüzden diyoruz ki namaz kılmayan bir insana bu Allah'ın emirde namazını kılacaksın, sen kulsun kılacaksın, kılmalısın demen yerine ona senin buna ihtiyacın var biliyor musun? Bu var ya bu olmasa senin için yama. Bu var ya bu senin için bir kapı, bir nimet kapısı, bir kurtuluş kapısı sen bunun farkında mısın? Seni var eden Allah seni tekrar öldürecek ve seni amellerine göre değerlendirecek. Sen Allah'ın kulu olarak onu sevmen senin güzel bir fıtratta kalmış olman manasındadır. Fıtratını yaratılıştaki o ilk kodlarını bozmamış olmandan dolayıdır. Bir insan kodlarını bozarsa kodlarıyla oynarsa bir insan fıtri kodlarıyla oynarsa, fıtri yazılımını dışarıdan getirmiş olduğu virüs dediğimiz düşman yazılımlarla perişan ederse, bozarsa, sistemin uygun bir şekilde çalışmasını engelleyecek bir takım yazılımlarla, virüslerle, fikir, düşünce dışarıdan şeytani vesvese gibi bir takım şeylerle fıtrî durumunu bozarsa, bu insandan e, güzel neticeler beklemek de mümkün olmaz. Bir bilgisayar düşünün. Çok güzel sistemi çalışıyor. Ama siz bir düşman, bir kötü niyetli bir yazılıma muhatap kaldınız. O yazılım programa dahil oldu. Bir şekilde siz bilmeden onu dahil ettiniz. Ona izin verdiniz. Onun programa katılıp orada bir üye ve birey olmasına Müsaade ettiniz bilmeden ve o artık ona saldırıyor, buna saldırıyor. O programın çalışmasını engellemeye çalışıyor. O, o, o çalış, çalışmak isterken kendisini devamlı sürekli açıyor, kapatıyor ve bilgisayarın beynini meşgul ediyor, işlemciyi meşgul ediyor. Ve siz bekliyorsunuz ya şu tıkladım şu program açılmadı hala. Niye açılmadı? Ne var bu bilgisayarda diye kızıyorsunuz. Çünkü bilgisayarın çalışma sistemini engelleyen, güzel çalışmasını engelleyen düşman bir yazılım. Gelmiş, onu engelli engelliyor. Şimdi insan, fıtri kodlarıyla Allah tarafından e, çok güzel bir yazılımla var edilen bir varlık. Kafa, düşünün, bilgisayarın işte ana kartı, işlemcisi işte veya e, bilgisayarın hardiksi, çok güzel yaratılmış. Dünyaya doğuyor, artık duy, duyarken etkilenmeler, bilgi depolamalar, görerken bilgi depolamalar, işitirken bilgi depolamalar başlıyor. Depoladıkça, depoladıkça başlıyor belli bir zaman sonra bu insan, bu bebek iki buçuk yaşında neredeyse konuşmaya başlıyor. Buna kim öğretti bunu? Bu Kendi öğrendi bunu. Nasıl öğrendi? Görerek, duyarak, bilgi depolayarak, bilgileri içeride sistemli bir şekilde yerleştirmek suretiyle Sesleri nasıl kullanacağını öğren öğreniyor. Artık sesleri doğru dürüst kullanmak suretiyle, yerinde kullanmak suretiyle. Kızgınlık esnasında hangi sesi çıkaracak? Üzgünlük esnasında hangi sesi çıkaracak? Seviç esnasında nasıl bir ses çıkaracak? Ağlama sesi ne zaman çıkartılır? Gülme sesi ne zaman çıkartılır? Bütün bunları öğrenmek suretiyle çocuk belli bir zaman sonra konuşmaya başlıyor. Ee, artık Kızıyor, algılıyor etrafındaki olayları, olaylara tepki veriyor veya o olayların bir ferdi olabiliyor, bir üyesi olabiliyor. Ve eğer anne baba ve çevre bu sağlam, fıtri, tertemiz kodlarla yaratılmış o bebeği, o çocuğu korursa, beynini muhafaza ederse, yazılımını muhafaza ederse, beynine virüs sokmaz ise o çocuk daima güzel şeyler üretiyor. Güzel şeyler konuşuyor. Eğer siz ona küfür öğretirseniz küfür yapıyor. Yanında yalan konuşursanız yalan konuşmaya başlıyor. Sahtekarlık yaparsanız sahtekarlığı öğreniyor. E, sigara içerseniz sigara öğreniyor. Efendim, ihanet ederseniz ihaneti öğreniyor. açılık yaparsanız açılığı öğreniyor. Ne görürse onu yapıyor, öğreniyor. İşte ne oluyor? Bu emanete e, babalar, anneler gerekli ehemmiyeti vermiş olmuyor. Hatta o emanete ihanet etmiş oluyor. Bu e, kötü bir takım davranışlar Şimdi bu örneği niye verdik? Aynen büyük insan da böyle. İşte bu etkileşimlerle bilgileri depolayan, çalışma sistemini ayarlayan, Artık önceden fıtri olarak kendisine bahşedilen, Allah tarafından bahşedilen çalışma sistemini, ana yazılımı şöyle bir tarafa bırakıp onun yerine casus, düşman ve şeytan tarafından kodları belirlenmiş ve daha sonra kendisini büyük bir uçurumdan aşağı cehenneme atacak olan o düşman yazılımı, ana yazılım olarak kendisine e, alıyor, algılıyor. Ve o yazılım üzerinden hayatına devam ediyor. Dolayısıyla ne dünyada e, iyi netice alıyor hayatında ne de ahirette iyi netice alacak. Hmm. Şimdi biz dedik ki namaz kılmayan bir insana neyi anlatmamız lazım? Oruç tutmayan bir insana neyi anlatmamız lazım? Camiyi bilmeyen bir insana neyi anlatmamız lazım? O insanın o casus yazılımdan kurtulmasını sağlamak lazım. Onu bir tarafa çekip... O insanı yaratan yüce rahat bir tarafından kendisine bahşedilen o güzel yazılımı tekrar kullanıp o yazılım üzerinden hayata bakması, hayatı değerlendirmesine çalışmak lazım, gayret etmek lazım. Bunu yapmamız lazım. Yoksa ufak tefek işlerle, rutin işlerle, böyle basit işlerle uğraşmak doğru değil. O insanın yazılımını değiştirmemiz lazım. Onu dememiz lazım ki senin kardeşim, senin yazılım e, maalesef e, sen anlamadan şeytan tarafından değiştirilmiş. Şeyfan, şeytan kendi yazılımını getirmiş. Sana kendisini kabul ettirmiş. Sen Allah'ın o yazılımını atmışsın bir tarafa. Bak, durum bundan ibaret. Seni uyarıyorum. Sen kendi değilsin. Sen mısın? Sen hissetmiyorsun, bilmiyorsun. Sen tehlikeli yoldasın diye ona nidada bulmak lazım. Peygamberimiz böyle mi yaptı? El cevap evet öyle yaptı. Nerede yaptı bunu? Bak, Kubaistan'a çıktı, çağır. Ey Kureyşler! ey beni Abdullah Mennaft, ey işte, ey beni Abdullah Muttalib, beni Abdullah Nadir, çağırdı. Dediler, bu Muhammed böyle bir şey yapmazdı, ne oldu? Ne bağırıp durur burada? Allah Allah, delendi mi? Gidip bakalım. Toplandılar. Herkes toplandı. E söyle ne diyorsun? Niye topladın bizi buraya? Dinleyin. dedim. Ey kureşler, kureşler. Şu dağın arkasında bir ordu var. Bu ordu size baskın yapmak istiyor. Desem لو ان وراء هذا الجبل جيش en an aleyküm. Şu şudan arkasında bir ordu var ve bu ordu size baskın yapmak istiyor desem e kuntum bi siz beni tasdik eder miydiniz böyle bir haberize vermiş olsam şimdi şimdi tabii peygamberimiz bu örneği verdi neden çünkü oraya gelenler Dedi kesin Mekke bir tehlike altında. Mekke bir baskın olacak, bir saldırı olacak, bir acayip bir şey olacak. Çünkü Muhammed bizi buraya boşta çağırmaz. Ve Peygamberimizin bu ilk daveti biliyor musunuz? İlk daveti. Yani Hıra mağarasından inmiş, korkarak, baygınlık geçirmiş yolda, evde gelmiş, örtüne bürünmüş, yatmış, titriyor zangır zangır. Hazreti Ayşe, Hatice sana ne oluyor? Ey Allah'ın Ey Muhammed diyor. Ey Allah'ın Resulü demiyor o anda çünkü. Daha bilmiyor olayı. Sana ne oluyor? Diyor beni ört ört. Titriyor zangır zangır. Ört beni diyor. E, Onu anlatıyor tabi. Değil mi? Anlatıyor. Durumu. Ve o haldeyken ikinci defa ayet geliyor. Ey örtüsüne bürünüp yatan zangır zangır titreyen kalk Rabbine davet et Örtünü temiz tut İnsanları uyar Rabbini büyükle Rabbini tazim et Benim kuluma öyle titreyerek korkudan zangır zangır titreme titreyerek yat, yat, yatmak yakışmaz kalk Ne yapıyorsun Peygamberimiz tam korkuda ama Allah'tan ikinci bir uyarı geliyor. Kalk! Ben seni seçtim ama yapman için değil. Korkman için değil, korkma. Cesaretli ol. Diyorum. Bunun ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kubeys dağına çıkarak bu daveti yapıyor ve insanlar toplanacak. Herhalde çok tehlikeli bir işten bize haber verecek diyorlar ve Peygamberimiz onların bu beklentilerini bildiğinden dolayı söze böyle başlıyor. Şayet şu dağın arkasında bir ordu var. Mekke'ye baskın yapacak de, demiş olsam bana inanır mıydınız? قَالُوا bela Dediler ki, evet inanırdı. Öyleyse diyor, dinleyin. اِنَّ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ İki elimin arasında <gülüyor> çok şiddetli bir azap var diyor. Yani size Takdim ediyorum diyor cenneti ve cehennemi. Yani bu manası bu. Şurada cennet, şurada cehennem var. Şurada Kur'an, şurada şeytan var. Şurada Allah'ın dedikleri var, şurada şeytan dedikleri var. Ve ben size Allah'ın dediklerini ulaştırmaya çalışıyorum. Kur'an'ı ulaştırmaya çalışıyorum. Kurtuluşu ulaştırmaya çalışıyorum. Bunu kabul ederseniz kurtuluştasınız. Bunu kabul ederseniz azaptasınız diyor. Tabii ben açtım. Peygamberimiz böyle demiyor aslında. İki elimin arasında şiddetli bir azap var diyor. Şiddetli bir azap var. Ee, sonra açıklamalarına devam ediyor, devam ediyor. Allah tarafından size gönderilen bir elçiyim. Tapmış olduğunuz putlardan vazgeçin. Allah'a ortak koşmaktan vazgeçin. Bu putların size zarar kararı olmaz. Bunlar taştır. Bunlardan Medet beklemeyin. Bunlara sığınmayın. Allah'a sığının. Allah'a ortak koşmayın. Kurtuluş kurtulmanız için bunlar şart diye onları davetle bulunuyor. E ter benlik eli hada yazıklar olsun diyor. Orada Ebu Cehil bizi bizi bunun içimizden buraya topladın. Yazıklar olsun sana. Biz de bir şey söyleyecek zannettik. Felsefi bir şey söylüyorsun. Bize aklımız almıyor. Neymiş bu söylediklerin diyorlar dağılıyorlar. Şimdi bu örneği niye verdik değerli kardeşler? Şunun için verdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara yazılımlarını değiştirmelerini istedi onlarda. Siz yanlış bir yazılımla yanlış bir yoldan gidiyorsunuz. Şeytan sizi kandırmış. Fıtrî sisteminizi, yapınızı, ana yapınızı, düşüncenizi bütün Hedeflerinizi, gayelerinizi tamamen değiştirmiş, kendine göre dizayn etmiş ama bunun sonu helak. Bunu değiştirin diyor. Ve direkt onların beynine hitap ediyor, kafalarındaki yanlışlara hitap ediyor, onları değiştirmelerini istiyor. Allah'ın Resulü eğer din ibadet olsaydı sadece derdi ki Kureyşler gelin Tamam siz iyi insanlarsınız. Buraya hacılar geliyor, onları suluyorsunuz. Burada Allah'ın evi var. Bunu da tavaf ediyorsunuz burada. İyilikleriniz var. Siz böyle iyi insanlarsınız aslında. Yalnız eksikleriniz var. Ne diyebiliriz? Siz namaz kılmıyorsunuz. Oruç tutmuyorsunuz. Namaz kılmıyorsunuz. Diyebilirdi. Böyle bir şey oldu mu? Olmadı. İlk talep ne? Talep Kafayı düzelt. Kafayı. Kafayı düzelt. Yanlışları bırak. Şirki bırak. Allah ortak koşmayı bırak. Allah'a yönel. Allah ile bağlantını koparmışsın. Onu yeniden kur. Şeytan ile bağlantını kes. Talep buydu. Dolayısıyla biz nasıl ki İslam'ın ilk döneminde olaylar bu şekilde fıtri tabi olarak doğal olarak bu şekilde geliştiyse bugün de aynı şekilde yapmamız lazım. Bugün de aynı şekilde Yazılımı bozulmuş, şirke düşmüş, kendisini rehavet ve tembellik kaplamış, kaybolmuş, ne yaptığını bilmiyor, ibadet yok, itaat yok, inançları zayıf, inançları zayıf, şirk var. Bu insana gidip de namaz kıl demek yanlış. Oruç tut kardeşim demek yanlış. Ne diyeceğiz? Gel bakayım ya. Gel sana bir ayar yapalım ya. Senin ayar bozulmuş. Sana bir ayar yapalım. Aleyküm selam. Böyle diyeceğiz. Tabi bunu ya sen ayar bozuk kardeşim sana bir ayar yapayım diye değil. Kafanda bu proje olsun. Ama gerçekten de, niyetin ona bir ayar vermek olsun yani. Ayarı bozuk bu adamın ya. Ayarı bozuk. Ona ayar vermek lazım. Ayarı gitmiş. Oturacaksın onunla güzel. Gel kardeşim. Hatta gerekli şartları da güzel bir samimi ortam şartlarını da oluşturmak lazım. Çay gerekiyorsa çay. Yemek gerekiyorsa yemek. Efendim bir bir yere bir ne gidip baş başa bir çay içmek yemek yemek gerekiyorsa onu da yapmak suretiyle. Gel ya. Bir de konuda da girmeye gerek yok yani. Otur. Biraz sonra yemek yedikten sonra, bir çay içtikten sonra ya Ahmet ya biliyor musun? Bir ya boş biliyor musun? Hepimiz bir gün öleceğiz biliyor musun? Evet abi. Biliyor musun? Ya bizi Allah yarattı. Bizden kulluk istiyor yani. Bizim kendisine bağlı olmamızı, kendisine teşekkür etmemizi, şükretmemizi istiyor. Yani bizi seviyor. Onu da sevmemizi istiyor. Biz de çok unutuyoruz değil mi ya? Çok unutuyoruz. Allah'ı çok unutuyoruz. Anlıyoruz. Bak mesela bugün Allah için ne yaptın diye sorsam sana Ahmet ne dersin? Ne yaptın? Kardeşim sen bugün Allah için bir şey, yaptın. bir şey yaptın mı? Yok abi bir şey yapmadım. Ya bu şekilde diyalog geliştirerek Samimi bir hava uçuştan sonra davetimize başlamamız lazım. Davet davete direkt e, ibadetten başlamak doğru değil. Mesela ben işte Ankara'ya gittim, çarşamba günü. Dönüşte yanıma bir bayan oturdu. Bir kız herhalde. Efendim, ne yapalım? Uçak ya. Yani. Oturdu oturdu yani şimdi işleyemezsin yani. Bir şey öyle ayarlamışlar artık. İyi otursun abi. E efendim, Baktım. Çantasından bir kitap çıkardı. Büyük cevşen. Kitap. Allah Allah. Bir tarafında Arapça dualar var. Bir tarafında şeyler var. E, Türkçeleri var. Bir de, makyajlanmış böyle. Bir, şey. bir, bir kız. Allah Allah dedim ya. Şunun tipine bak. Okuduğu kitaba bak dedim ya. içimden. Allah Allah. Biraz sonra daha çok olduğum bir olay daha gördüm. Biraz sonra. Bu sefer tuttu. Allah Allah yani. Çantasından zikirmatik çıkardı. <gülüyor> Parmağına taktığını. Zikirmatik. Ha, basıyor şimdi. Allah Allah dedim. Şaşırdım. Allah'a yazım ya. Ben dedim burada uçakla ilgili bir şey. Dergi vardı orada. Ona bakıyorum. Ne yazıyor orada? <gülüyor> Boş haberler. Oradan buradan. Ondan sonra yazıyor. O, şimdi, o hem kitabı okuyayım zikir yapayım falan. Allah Allah dedim ya. Allah bu neyin nesi şimdi yani. Hani, maşallah dedim, bu nasıl olur Sonra çok üzüldüm. Yani diyalog da kurmak istedim aslında. Yani bir şeyler söylemek istedim. Ancak yapamadım bunu. Yani belki tepkisi farklı olur diye yapamadım. Ona hani şunu demek isterdim orada. Yani diyemedim. Belki suçluyum desem iyiydi. Bak bacım, kardeşim sen ne güzel bak, bu burada kitap okuyorsun, burada dualar var, zikirler var. Bunu okuyorsun. Sen demek ki Allah ile bağlantını daima taze tutmak istiyorsun. Çok güzel. Sen baktın, zikirmatik var elinde. Allah anıyorsun bu da. Allah Allah. Sayıyorsun. La ilahe illallah diyorsun. Bir tane basıyorsun. Bu da güzel. Yalnız bak sen makyaj yapmışsın. Saçın başın açık. Ayağında kot pantolon daracık. Efendim. Yalnız bak bunlar yanlış. Sen demek ki Şuradan iki zikir, ha buradan iki zikir mataya basmakla çok iyi bir iş yaptığını ve cennete gireceğini zannediyorsun. Halbuki sen Allah'ın kesin emirleri olan bir konuda kendine gerekeni yapmıyorsun. Allah'ın örtü ayetine, örtün ayetine sen kulak asmıyorsun. Bak, senin daha önce şunu yapman lazım. Seni bunlar kurtarmaz. Önce Allah'ın ''Yapma'' dediği şey yapmayacaksın. Senin yaptığın olduğu yaptığın bu şey nafile. Bunu yani ''Allah-u Teala niye zikirmatikte zikir çekmedin? Niye gevşenden orada okumadın?'' diye sana sormayacak ama ''Niye örtünmedin?'' ''Niye kendini teşhir ettin?'' ''Niye öyle yaptın?'' ''Niye makyaj yaptın?'' ''Niye Bunları soracak sana. Diye demek istedim. Ama tepkisini orada uçakta. şimdi şimdirdim bu. ''Beyefendi, ne karışıyorsun?'' Efendim Deda diyebilir. Yani. tepkisini yani onda ölçemedim. Ama bir türlü de tabii bir saatlik yolculuğumuz var. Ne anlatacaksın? Bir türlü, ya içime dert oldu anlatamadım bir şey. Yani bunları, size anlattığım bu şeyleri daha biraz daha e, süsleyerek, püsleyerek anlatmak isterdim kendisine. Şimdi bunu niye örnek verdim? Demek ki bu kardeşimizin niyetinde iyi şeyler yapmak var. Ancak İslam'ı algılama biçimi yanlış. Birileri ona ya sen sen de olur. Kalbinde Allah sevgisi varsa bu sana yeter demiş demek ki. Halbuki öbür taraftan Allah'ın Nur suresinde 31. ayette kesin örtünme ayeti var. Örtün diyor. Ahzab 59'da örtün diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık saçık kadınların Cennetin kokusunu dahi alamayacağına dair hız-ı şerif var. Allah Allah. Demek bu kardeşimizin bunları bilmesi lazım baştan. Ama birini tutmuş demiş ki ona sen Allah'ı sev şurada Allah sevgisi olsun bir de zikir çek zikirmatik bunlar ne kadar sevap olursa o kadar iyi diğerleri Allah seni affeder diye bir İslam'ı tanıtmış takdim etmiş bu kardeşimiz eminim ki İslam'ı bilmiyor ancak bir arkadaş tarafından kendisine İslam böyle anlatılmış. O da bu şekilde yapıyor. Manzara çok güzel. Elinde kitap, zekirmatik. Ancak algılama biçimi çok yanlış. Ve yani gerçekten yani dirime geldi geldi söyleyemedim. Ya kardeşim bak çok güzel de. Bak şimdi bak bunlar sen çok iyi istiyorsun, iyi yapmayı istiyorsun ama bak bunlar yanlış işler demek çok isterdim ama maalesef medeni cesaretim buna müsaade etmedi. Hocam belki staj dönemindeydi. Yani gelir sındırıyordu kendini. Hani biri tavsiye etti, belki orada bir başlangıç da olabilir. Ama işte. Yani devamı belki gelecek inşallah. İnşallah gelir. Ancak ancak, ancak e, onun yaptığı işler dediğim gibi hani e, mübah işler. Tabi, yani. Amca farz var önce. Bir insan önce mesela o insan o şekilde ölse, uçak düşmüş olsa o gün ve o insan o şekilde ölmüş olsa ahzi olarak ölecek. allah Teala sen zikir çektin be, matematik vardı orada deyip de onu yani mazur görecek mi? Hayır. Ondan istenmesi gereken ilk şey farzlar yerine getirmek. İşte ya, ya, yanlış algılamaları yanlış algılamaları e, bir tarafa bırakmak. Şimdi bak kardeşim, e, nefis zikir matikle veya oradan iki dua okumakla yenilmez. Yok, yani asla. örtünme, örtünürse işte nefsi kabul etmiyor, onu. o anlamda yenilemish. Tamam. Yani. Daha tamam hocam. Evet. Tam yani bir maç nasıl olabilir o açtandır. Kaçıştranda ediyor. Gece 22. Bence uçak uçağa ilk defa dündü. Zaman ben de ayet dualar okumuştum ya. Yani. Orada olmazsın. Ha, <gülüyor> bana doğru. O da olabilir. O da olabilir. Eee Ama sanmıyorum ya o gün işte o kitabı Zikir Matiyi sadece uçak düşmesin diye mi getirdi yani? Öyle bir şey sanmıyorum. Yani öyle bir şey sanmıyorum da ben e, düşüneceğim e, şu. Yani bunu ben bilerek söylüyorum aslında. Bazı insanlar şimdi yeni bir İslami anlayışı insanlara pompalıyorlar. Nedir bu? Evet. Diyorlar ki yani örtü o kadar mühim değil. Yani sen kalbinde Allah'ı sev. Yani yeter. yeter yani bu sana. Elbim Allah değil, evet, Allah, Allah sen seviyorsan o da seni seviyordur. Allah sevdiğinde azap etmez. Senin şekliye bakmaz Allah. Diye bir e, Tanıtım var. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu yalan bir tanıtım. Peygamberimiz böyle tanıtmadı ki canım ya. Bu Yani böyle olur mu? Böyle olmaz. Biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki kardeşim gel. Senin önce hakiki bir şekilde iman etmen lazım. Hakiki bir şekilde iman edersen sen zaten dersin ki Allah benden nasıl razı olursa ben öyle olacağım dersin zaten. Mesela bakıyorsunuz bir Hristiyan bir Hristiyana Eline bir zikirmatik mi veriyoruz? Veya cevşen kitabı al şunu. Hayır. Onun kafasını değiştirmeye çalışıyoruz. Direkt kafasını, itikadını değiştirmeye çalışıyoruz. Senin itikadın yanlış diyoruz. İtikadın yanlış. Doğrusu bu diyoruz. Yanlışların, Yanlışları söylüyoruz ona. Aynı şekilde biz kendi üçümüzde adı Müslüman olup da Müslüman anne babadan dünyaya gelip de İslam'dan bir haber olan, İslam'ı yanlış anlayan ve e, i̇nanç zemininde birçok büyük hatalara düşen insanları e, uyarmamız lazım. İşe bundan başlamamız lazım. Öbürü çok sağlıklı bir yöntem değil. Hele şu zikirmatikle işe başlasın değil. Peygamberimiz böyle başlatmadı. Bakınız peygamberimiz ne dedi? Dedi elim arasında iki çok büyük bir ateş var. Reddederseniz size takdim ettiği mu daveti reddederseniz. Bu ateşsizi yakar dedi. Oradan çıkabilir mi? Ya hadi sen peygambersin. Neden ateşten bahsediyorsun, insanları korkutuyorsun? Sevdirsene. Diyebilir. Ama o gün o gerekiyor. O gün, bak insanları korkutmazsanız, insanları korkutmazsanız onları değiştiremeyebilirsiniz. Çocuğunuzun sobaya eli sürmesini istemiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki oğlum bak evladım bu sobaya elini sürersen yakar. Yakar. Şimdi çocuk dese ki Allah Allah babaya bak. Başka kelime bulamadı da yakar diyor. Soba diyor, yakar diyor. <gülüyor> Acıtır diyor. Ya desene kardeşim başka güzel şeyler var. Güzellikten bahset, gülden bahset. Ama hayır sen orada soba yanıyor ve çocuk sobanın yakıcı olduğunu bilmiyor ise anlatman gereken ilk şey Sobanın yakıcı olduğunu ona an, anlatmaktır. Soba yakacak, ona yaklaşma, elini sürme. Demektir. Onun eline zikirmatik verip de şu soba yakar desem hoşlanmayacak. A, al eline bir oyuncak. Ne, i̇şte çocuk oyuncakla tıp, tıp oynarken yap yapış soba, yandı gitti. Öyle ayağa yandı. Bu merhamet mi bu? Değil. O zaman insanların Anlık beğenilerini kazanmak için geliştirilen davet yöntemleri yanlış yöntemlerdir. Anlık beğeni. Aman boşver. Yani şimdi desem bir sürü yani bizim yaptığımız gibi efendim bir sürü tantana olacak, sıkıntı olacak, gerek yok. Aman diyelim ki çok güzel, her şey çok güzel, sorun yok. Güzel gidiyoruz. Halbuki yemi delik su alıyor, haberi yok. Biz gerçekleri e, tanımamız ve insanları gerçeklere tanıştırmamız lazım. Ve hiçbir zaman vaktimiz yok. Şirk üzerinde olan bir insanı anında uyarmamız lazım. Çünkü bir saniye sonrasında o insan ölse sen mesulsün gördün şirk. Mesulüz ya. Gittin şimdi baktın insanlar gelmişler e Ebu Eyyubül Ensari'ye. Ya Eba Eyyubül Ensari bize yardım et. Ya Ebu Ebu benim çocuk yarın üniversite sınavına gelecek. Ona zihin açıklığı ver. Kalemine isabet ver. Doğru ışıkları işaretlesin. Bir de veriyor çocuğuna bir kalem. Oğlum diyor anahtara sok. Anahtar derine şu kalemi sok. Bunlar oluyor. Anahtar derine sokuyor. Çeviriyor çocuk. Hiç camiye gelmeyenler, türbe yatır bilmeyenler imtihan öncesi öğreniyorlar. Çocuklar genç. Başına örtü alan bir Efendim bakıyorsun kalemleri sokuyorlar diye. Diyorlar biz başarı istiyoruz. Başarı kimden gelse gelsin sorun değil. İstersen burada yatan bu, kimdir bilmem. Tanım, ölmüş kalmış çürmüş aman başarı önemli. Önem bana yardım edecek mi bakalım ona bakarım ben. Ya yani sonra ya yardım ederse ya, ölmüş çürümüş etmez. Ya yardım ederse ya bir sokalım. Ben bir deneyelim. İnsanlar deniyor yani aslında. Belki de oraya çoğu gidenler buna inanmıyor ama deneyelim belki olur ya. Hı -hı, belki birisi gitmiştir işte. O kazandığı bir efendim. Çocuk oraya gitti ve evet. kazandı. Evet. Oraya gitti. Anahtar deliğine kalemi soktu. Şimdi son versiyon haberlerde gördüm. Urfa Balıklı Göl. Talebeler geliyor. Ellerinde kurşun kalemler. Kalemlere şey balıklar uzatıyorlar. Bu yeni versiyon. Evet yani ciddi haberleri izleyin. Kanal 7.4'de çok çıkar. Ya. Şey şey var, bu, hocam? Hocam? E, bu şey tabii yani. Yardım, Balıklardan yardım istiyor. Öbür taraftan Mezardan yardım istiyor. Ya Allah nerede be? İnsanoğlu insan. Allah. Hocam onda öyle yaraşıyor. Şimdi ben diğer Diyarbakır'da böyle epey kaldım. ya. Yani. adamlar şırhtan başkasına inanmıyor. Allah'tan önce şühaner mi? Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Bazı insanlar mesela otururken ya Allah diyeceğine ya Ahmet diyor ya Mehmet diyor ya kalkarak. Ya sen yani bu şu demektir. Bismillah demiyor da Bismi Mehmet diyor. Yani Allah adıyla değil de Mehmet adıyla, Ahmet adıyla diyor. Ya bunlar yanlış. Tehlike esnasında Allah beni kurtar yarabbim diyeceğine diyor ki Ahmet beni kurtar. Bunlar yanlış. Yani bu durumlar Allah'ın gücüne gider. Çünkü Allah der ki ben yarattıydım. Ben rızıklandırdıydım. Ha dünyayı ben yarattım ki hayatı ben yarattım. Bunları oraya gönderdim de gittiler. Benden başkasına kul oldular. Beni buluttular. Başkasından yardım istiyorlar. Beş şaşkın yaratıklar. Beş aşkın Size verdiğin emeğe yazık. Hocam, bazen... Demez mi? allah Teala der. Evet. Buyurun. Bazen e, televizyonlarda böyle hani dini program adı altında bazı belgesel veya şeyler oluyor. Onlarda da aynı ödettiğiniz olaylar oluyor. Yani bir sıkışık bir durumunda yani bir alem olabilir. Yani onun resmini anıyor. Örneğin yani o gibi şey. Evet. Bunlar nasıl? Mesile kılmaktır. Yani aynı ona benzer. Mesile kılmaktır. Var mı? Bilmiyoruz yani. Onun aracı vesilesiyle... aracıyla yüzü su yürmetine. Bu kolaycılık değerli arkadaşlar. Kolaycılık. Yani Allah'ım sana elimi açmaya benim yüzüm yok. Ama benim dayım her gün ibadet yapıyor. Yere kapanıyor devamlı. Camiye gidiyor devamlı. Yere kapanıyor. Ben Dayımı aracı görüyorum. Ha bu dayım için benim dualarımı kabul et ya, ben ben hani sen bakma. Bu ona benzer. Ya olur mu kardeşim? Öyle yok. Dayıdır, teyzedir, amcadır. Ya Fatıma, baban peygamberdi ya, güvenme. Ameline güven, amel yap. Benim sana orada faydam olmaz. Çünkü niye faydası olmaz biliyor musunuz? Allah-u Teala yaratmış olduğu her kuldan kulluk performansı istiyor. Yaratmış olduğu her kulun kalbinde sadece kendisi olsun istiyor. Ya bu maksat budur. Sen şirke bat, günaha bat. Ama Allah'ım benim babam peygamberdi yani ne olacak? Olur mu böyle? Nuh Aleyhisselam oğluna dedi ki oğlum baban peygamber diye güvenme bak sel gelecek tufan gelecek her taraf su içinde kalacak boğul gideceksin gel gemiye bin illaki de ben sana iman ettim baba Allah'a dedemiyorum şu gemiye bin de bari kurtul oğlumsun da dedi ben dedim saavi ila cebelin bir daha sığınacağım yüksek zirvesine. O beni koruyor. O kadar su gelecek hali yok. nur ya la hasım el. Dalıkel değil mi? Yani la hasım O gün kurtuluş yok. Şimdi e, inanmadı, binmedi dalgayı bir gönderdi Allah gemiyi şeyden karadan kopardı. Allah'ım oğlumu ikna edecekti. O benim oğlu. Helak olacak dedi. Allah sehale ne dedi? Ya Nuh innehu leyse min ehlik O senin ehlinden değil artık. innehu amelun gayru salih. Onun ameli onun işi salih bir iş değil. Onun ameli bozuk. Onun kafası bozuk. İtikadı bozuk. inancı bozuk. Fiiliyatı bozuk. Yaşamı bozuk. O senin amelin, senin neslinden, zürriyetinden ehlinden değildir. Senin değil Şimdi burada apaçık görünüyor ki dayıdır, şeyhtir, şudur, budur, Ahmet'tir, Mehmet'tir bizi kurtaramaz. Eğer öyle bir şey olsaydı peygamber oğlunu kurtarırdı. Allah'ın benim hatırımımı yıkacaksın. Benim oğlum mu? Sen yani peygamberim ya hiç hatırım yok? ''Benim oğlumu sen helak edeceksin.'' De, de, de, derdi değil mi? Der gibi oldu sanki biraz. Yeah. Ama allah Teala dedi no yanlış düşünme. O zenne elinden değil, ameli bozuk. Ameli bozuk olan bir insan senin çocuğun olabilir ama senin elinden değildir. Şey öyle demedi, İbrahim Aleyhisselam öyle demedi. Nasıl dedi? Kurban etti yani mesela. Ülüsü, yani o da çocuğuydu. İsmail benim oğlumdur kurban Sim. etmiyorum demedi. Onu demedi. Ya. Yani nohut yani peygamber yani. gibi demedi mesela. Ama o, şey o farklı. O farklı. O dedi ki bir oğlum olursa tamam. züreti olmuyordu. Yemini vardı. Ha yemini vardı. Bir oğlum olursa senin yonda kurban edeceğim oğlum dedi. Senin yonda kurban edeceğim dedi. Bir i̇kisi de evlenmek istemek O başka. O başka. de uzun süre onu unuttu yani. Belki unutması da E çocuk tabii yetişene kadar yetişti. Rüyasında görmeye başladı. Sen böyle bir rüya sen evet. böyle bir söz vermiştin, adak etmiştin. Hadi bakalım evet. bir şey yaptı. Ama Allah planlıyor. Onu, onu boğazlatmayacak. Onu İbrahim'i deniyor. Evet. Bakalım sözler i̇şte, sözünde durabilecek, yani durabilecek mi? Yani ikisi de imtihanda. Yani Nuh imtihanda. Yok, no, ben... ayrı bir imtihanda, o da ayrı bir imtihanda. Hı. Yani evet. Nuh da tabii anlıyorum ben seni. İbrahim'le sen diyebiliriz ki ya Rabbi ben sana bunu adak ettim ama he bunu yerine şunu yapsan. Yani da... ya kıyamıyorum daha şimdi yani, yani Et etmeyleme. Ya Kurt. Evet. Aslında demiştir bunu bak. İç aleminde bunu demiştir. Çünkü çok rüyalar görmesine rağmen bu fiili yapmadı. Unutmuştu, evet. Yapmıyordu ama her gece görüyordu ya. Evet. En son dayanamadı gitti açıkladı ya böyle böyle. Oğlum dedi böyle bir şey görüyorum ben dedi ya. Yapacak da değilim ha. Ama dedi hemen ama çocuk ondan cesaretli çıktı. Dedi baba İf'al ma tu'umar Setecudünü inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'ın emretini yap dedi. Orada teslimiyeti gösteriyor. Aa, orada hemen İbrahim Aleyhisselam artık dedi bu oğlan bile maşallah bana bunu söylüyorsa artık <gülüyor> <Yani> <gülüyor> tamam. Peygamber olacağını belirtilerini aslıdır şey. E, den yapmam yani tabii den yapmam lazım. Yani bizim bu kıssalardan alacağımız ders nedir? Amelimize güveneceğiz. Doğru bir insan olacağız. Allah'ın evini pisliklerden arındıracağız. Bak Allah'ın evi Kalpte Allah'ın evidir. Yani teşbihat olmasın. Yani kalpteki sevgi, saygı, hürmet, asalet bunların hepsi Allah için olmalıdır. Kalpte Allah otorite olmalıdır. Kalpte Allah maşukumuz olmalıdır. Aşkımız Allah olmalıdır. Sevgimiz Allah olmalıdır. Ve onun onu kalbimizde en yüksek yere koyup asla yanına bir eş koymamamız lazım. Ha şimdi mesela dünyanın en güzel kızını aldın, evlendin. Daha ilk gece dedin ki hatun ben dışarıda birbirinde bir kız daha gördüm. Çok da güzeldi. Onu da alacağım. Ne der? Hani beni seviyordun? Niye benim yanıma birini dağılıyorsun demez mi? Der. Demeden gider bak. Demeden de gider ya. <gülüyor> Geride de beklemez. Lan der, tamam bak ya kafayı yemişler. Çek gider. Dur hele der ya. Daha ilk yerde gece mi sendi kafayı? kesin mi kafayı yemişler ya?" demez mi? Bu insan bunu derse Allah haydi haydi der. Allah insanın kalbindeki yerini asla bir başkasına vermez. Vermek istemez ve oraya eş koşulmasını da istemez. Değerli kardeşlerim. Biz o kadar konuştuk ki bir saati geçti. <gülüyor> <gülüyor> ve derse de giremedik. Sohbetçi olunca mı? Derse de giremedik. Yani Fatiha Suresi'ne <gülüyor> Giremedik. Gire giremedik. Bir saat hakkımızda bol bol iki katını harcamışız. Sağlık olsun. Evet. Bu da böyle olsun yani. Bence yarım saat diyorsunuz ya, bence o yarım saat kavramını değiştirin ya. <gülüyor> bir saat olsun. Yarım saat bizi doyurmuyor ya. <gülüyor> Allah razı olsun değerli kardeşler ya. Ee, ben de detaycılık var biraz. Konu konu açıyor. O onu, o onu, o onu. Şimdi mesela bu kadar kurgulama yapmışıldır ama Hala söylemek istedim söyleyemedim. Yani e, örnekler veriyoruz ama hala nereye varacağız? Yani işin en sonunda bir en azından bir bağlayalım şunu. Tek gerçi söyledim bazı şeyler ama toplama babından söylüyorum değerli arkadaşlar. İnsanların yönetim mekanizması olan beyinlerine hitap etmek, onların doğruları kendi oto kontrol mekanizmasıyla birlikte doğruları bulmasını sağlamak için onlara yol göstermek, rehberlik etmek ve bunu yaparken çok büyük bir sevgi, çok büyük bir saygı, çok büyük bir insanlık ile Birlikte yapmak durumundayız. Böyle yaparsak, çok güzel bir iş yapmış oluruz. Böyle yaparsak, peygamberlerin varisi olmuş oluruz. Böyle yaparsak, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah'a davet edip de salih amel işleyenden, daha güzel sözlü. Kim olabilir ki? Sözünün, ayetinin muhatabı oluruz. Allah'a güzel bir şekilde davet eden ve bu şekilde insanlara Rabbini tanıtmaya çalışan müminler oluruz. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir kazanım olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim elinde veya kime Allah birinin vasıtasıyla hidayet ederse o iş o hidayet, o kazanım birçok nimetten veya vadi dolusu Kırmızı develerden daha hayırlıdır. Vadi dolusu kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olursun. Hani hadi i şerif şöyle arada. La en yehdiyallahu bike racülen vahiden hayrun leke min humur ni'am senin elinde Allah'ın bir adama hidayet vermesi senin için kırmızı sayılarca artık develerden daha hayırlıdır. Yani o kırmızı develeri Allah yolunda vermekten, valide olsuz kırmızı develeri Allah yolunda vermekten daha hayırlı bir iş yapmış olursun. Bu açıdan bu şekilde çalışmamız lazım. Bir de şunu bilmemiz lazım ki, bizim davetimizle namaza başlayan, oruca başlayan, bizim davetimizle bir şirkinden uzaklaşan, bir hatasından uzaklaşan bir Müslümanın yapmış olduğu, bizim davetimizle ilgili yapmış olduğu her ibadetten aynısını bize sevap olarak yazılıyor. Böyle bir e, durumda var. O zaman ne yapacağız? Devamlı iyiliğe çağıracağız. Yani. Hata düzelteceğiz. O hata düzelttin ya o mesela o insan o hatayı düzelttiğinde ne kadar sevap aldıysa sen Sürekli selam alıyorsun ve ne zaman terk etse sen de selam alıyorsun. Düşün ki o insan da bir başkasına aynı daveti yapıyor. Yine selam almaya devam ediyorsun. Böyle bir güzel e, durumla karşı karşıyayız. Allah bizi birbirimizle imtihan ediyor. Birbirimizle daima hani asıl süresinde olduğu gibi ve asır, asra yemin olsun ki İnsanlar inden insanla fi husur. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadır. İllellezine amenu. Ancak iman edenler ve amirus salihat. Salih amel. İşleyenler müstesnadır. O zaman e, hayatımızda bu dört ilkeyi asla bırakmayalım. İman, salih amel, hayra davet ve sabır davet ederken sabır. Çünkü insanları davet etmek sabır. Ben orada sabırlı olsaydım, örnek verdim ya, şu bayanın artık e, reddi fiiline hazırlıklı olabilseydim, ona bir takım şeyler söylemek isterdim ama hazır değilmişim demek ki. Zayıf. iman zayıf. Bunlar yaparsak, günümüzü, ömrümüzü, nefesimizi faydalı, dolu işlerde harcamış olacağız. Hayatın Gayesi bu. Hayatın gayesi yeme içme, yatma uyuma. Hayatın tadını çıkarma değil. Hayatın tadını çıkarın diyorlar ya. Hayatın tadını çıkarın. Bizim gayemiz hayatın tadını çıkarmak değil. Hayattan cennet tadını çıkarmak. Bizim gayemiz bu. Hayattan cennet tadını çıkarmak. Yoksa hayatın tadını çıkarmak için cehennemin azabına düçar olmak değil bizim gayemiz. Bunu böyle bilmemiz lazım. Hep iş dönüyor, dolaşıyor, buraya geliyor. Her şey burada bitiyor işte. Burada mekanizmayı çok iyi kullanmak, çalışmak lazım. Evet. Ve akur davana elhamdülillahi rabbil alemin. O sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi